Geçtiğimiz hafta Paris'teki çıkan anlaşmayı konuşmaya devam ettik. Hatta Cumartesi günü Cezayir Toplantı Salonu'nda hep beraber de bir üzerinden geçtik. Ama konuşa konuşa bitmez. Bu haftayı da Paris'i değerlendirerek geçireceğiz. Evet zaten şeyi de söylediğimiz gibi orada o toplantıda da asıl şey Paris üzerinden gelecekte neler yapacağımıza ilişkin konuşmalar yapmak lazım da artık çünkü... Zaten bekleme e, beklenecek bir saniye bile kalmadığı aşikar e, aşağıdan ne kadar bastırabiliriz, nasıl örgütlenebiliriz bunları bundan sonra konuşmaya evet. geçeceğiz. Ee, ama sizin elinizde sanırım Paris'le ilgili bir değerlendirme vardı. Bir tekrardan belki o noktaların üzerinden geçip ondan sonra toplantıda neler konuşuldu biraz bahsedebiliriz. Evet yani Paris'teki anlaşma konusunda birçok çok bazı medya organlarında çok kuvvetli destekleyen yani çok iyi tarihin en büyük anlaşması yaşasın filan gibi şeyler geldi. Bu konuda Abby Lewis ve Rajiv Sikora, Sikora pardon biri Hint kökenli bir de Kanadalı iki E, şeyin, e, eşi sinemacı ve gazeteci Kanada'da e, uzun süre e, çok sıkı mülakatlarıyla bildiğimiz Naomi Klein'in evet. e, kocası. Onların e, biz bağımsız gazeteciler olarak e, bir değerlendirmesini yaptık. Farklı değerlendirmeler de yapılıyor. İşte en babası gayet öforik e, Obama... ve şey filan Algor gibi mesela muazzam oldu. En büyük umut dedikleri gibi. Bir de öbür yanda da mesela James Hansen gibi bunun bir sahtekarlık olduğunu söyleyenler var. Tamamen saçma sapan bir yere götürmez diyenler de vardı. Ve Pek çok e, gazetenin ve medyanın, televizyon organında da gördük ama e, biz bir tanesini örnek alalım. New York Times'da çıkan yazıyı diyor ki ben de görmüştüm onu. Evet. ve e, Aslında e, oldukça da temsil edici bir şey. E, homojen bütün medyada çıkan şeyler de ana akım medyada böyleydi. New York Times alıp üzerinden düzeltmelerle, notlarla gidelim diyorlar. ...çünkü doğru değil zaten... Iyi, ...iyi bir habercilik... ...içermiyor diyorlar... ...ve aralarına... ...Guardian'ı ve başka yerlerde... ...çıkan yazıları da... ...eleştirilerine dahil etmişler ama... ...bir tek yazıyı esas olarak New York Times'de ...Coral Davenport'un yazısını... E, ...almışlar ve şöyle diyorlar... ...yani ülkeler... ...çığır açıcı iklim anlaşmasını... ...imzaladılar Paris'te... ...diyorlar... E, ...ve e, bir... gayet dramatik bir şekilde bir tokmak inişiyle 195 ülkenin temsilcileri çığır açıcı bir anlaşma bütün ülkeleri bundan sonra gezegeni ısıtan sera gazlarını en tehlikeli iklim değişikliği etkilerini de ortadan kaldırmak için gayrete geldi taahhüde giriştiler diyor. Keşke doğru olsaydı bu başlangıç cümlesi diyorlar. New York'tanızda demin portiyimizi aldığı yüzden ama değil tahüt yok bir kere ülkeler katıyan anlaşmanın anlaşmanın metnini de tamamıyla ben de okuma fırsatı buldum bu arada bir türlü yapmıyordum ve oldukça katılıyorum abi Louis ve le, Racy Sikora'nın yazılarını. Yani metne bakıldığı zaman işte davet eder, tavsiye eder, cesaretlendirir, talep eder, ısrarla talep eder. E, hatta e, işte teşvik eder, ısrarla teşvik eder gibi cümleler var ama hepimizin bildiği gibi. Özellikle de çok bir sivil toplum kuruluşunun e, bütün e, INDC denilen ülkelerin taahhütlerini... katılım belgelerini, analizini yapan sentez raporuna bakıldığı zaman, 3 dereceye belki de üstüne mahkum ettiği de görülüyor. Bağlayıcı, onlar bağlayıcı değil zaten. O yüzden böyle bir şey. Yani tamamen istedikleri gibi emisyonları eee hiç yükseltmeye devam edebileceklerini de, de söyleyebiliriz. Engelleyen hiçbir şey yok diyorlar. Oysa bağırış çığırış, alkış kıyamet tezahüratla yapıldı bu şey diyorlar. Birincisi bu. Taahhüt yok. Bir kere. İkincisi e, haberde gene e, bütün di, Birleşmiş Milletler diplomatlarının 9 yıllık çalışma sonunda dinamiği değiştirdiler. Yani her zengin olsun yoksul olsun bütün ülkelerden bir harekete geçme şeyi var deniyordu. Dinamiği değiştirmek. Ee, onlar ikinci olarak diyorlar ki yazarlar, evet bu anlaşma dinamiği değiştiriyor ama e, adalet yönünde, hakkaniyet yönünde değil e, diyorlar. Yani özellikle de Paris'te kapalı kapılar ardında. Hem yoksul ülkeleri dışarıda tuttular, hem bütün sivil toplumu evet. bizim gözümüzün önünde oldu. Yani herkes... dışında kaldı olayın ve e, gelişme yolundaki ülkelerde e, şey oynayamadılar rol oynayamadılar asıl Suudi Arabistan vesaire zengin ülkeler çok önemli bir başarılı çalışma yaptılar ve sonuç olarak tarihi bir an dedikleri şey Bank Immun'un filan ilk defa bir gerçekten evrensel genel bir anlaşma imzaladık bütün dünyadaki şey en temel problemleri çözecek diye Bankum'un söylediğinin aksine hakkaniyet ve adalet yönünde bir anlaşma olmadı diyorlar. Üçüncüsü hukuki yükümlülük de yok zaten. Zengin zengin fakir adaleti de yok. Kayıp zarar mekanizması hiç konuşulmadı ve devre dışı bırakıldı. Ve onlar sadece bu hedeflere ulaşmak için bir buçuk derecenin lafının edilmesi de gösterilen bir havuçtan ibaretti diyorlar. Metinde geçmesi ve sivil toplum örgütleri ve bütün o front line denilen ön saftaki etkilenen cemaatler, topluluklar dışındaydı işin zaten diyorlar. Dördüncüsü ve en önemli noktalarından biri teslim bayrağını kendisi açmış. metne bakıldığı zaman, gerçekten de okuduğunuz zaman, Kendi yetersizliğini ilan eden bu kadar büyük bir şey olamaz. Yani bir küresel finans piyasalarına ve enerji piyasalarına bir sinyal gönderdi diyor haberde. New York Times'ın haberinde, metinde de böyle kömür, petrol ve doğalgazdan temel enerji kaynakları olarak sıfır karbon enerji kaynaklarına, rüzgar, güneş ve diğerlerine gideceği ...söyleniyor haberde... ...oraya nükleeri de koymuş haberde... ...ama aslında açıkça... ...kendi... E, ...yetersizliğini resmen... ...ilan edip teslim bayrağı açıyor... ...kıyameti de 3 hatta 4 derece... ...biraz önce konuştuğumuz gibi... ...mümkün kılan bir metin var... ...karşımızda... E, ...beşinci noktada... ...fosil yakıtları yerde bırak lafı... ...geçmiyor... ...en önemli mesele ve bunun karşılığında... mesela yan toplantılarda e, hep başka yerlerde de ben şahsen gidip gördüm başka yerde yapılan toplantılarda Le Bourget'in biraz uzağında CCS gibi teknolojileri e, ve de nükleer teknolojileri kuvvetle savunan e, iş çevrelerinin toplantıları da vardı yani bir e, şey hedefi yok fosil yakıtları yerde bırakma hedefi ...yok onun yerine offsetlerden bahsediyorlar... ...telafi mekanizmalarından. Altıncı nokta olarak... ...iklim finansmanında... ...geriye doğru dev bir adım olduğunu söylüyorlar. Yani her şeyden önce... 100 milyar dolarlık bir yoksul ülkelere... ...bu küresel ısınmayı azaltmalarında... ...yardım etmek için... ...ayrılan para... E, ...o bile... ...o hedef bile zayıflatılmış metinde... Ve gelişme yolundaki ülkelere yeni ve ek fonlama şeylerini de çıkarttılar son dakika görüşmelerinde diyor. Hiçbir mevcut mali taahhütleri güçlendirecek bir mekanizma da öngörülmüyor. Ve tersine Yeşil iklim Fonu kanalıyla işte 2010'da yapılan şey şimdi 4 yılda Sadece 10 milyona ulaşmış, 100 milyon, 100 milyar şey, 10 milyara ulaşmış ve aslında 1 milyardan 1 milyar kadar bir para da ancak toplanabilmiş, gününç bir şey var. Son anda da bir 168 milyon gibi böyle gününç şeylerden bahsediliyor. Ee, ve 100 milyar dolar yılda toplanmak zaten zayıftı. Aslında 10 katı olmalı. 1 trilyon 2020'ye kadar olması gerektiği de konuşuldu ve Asla girmedim et ne diyor. Aslında bu e, fonlarla ilgili olarak sıkıntılardan bir tanesi yine şeffaflık ve takip edebilme. Aynen aynen öyle, e, tabii. Yani bir yeşil iklim fonu var ve bunun içinde 100 milyar dolar olacağı söyleniyor ama şu ana kadar verilmiş olan katkıların ki mesela bakıyorum e, Bill Gates, Zuckerberg Facebook kurucusu ve Virgin Airlines 2 milyar dolar Senede katkı sunacak. Mesela bu 100 milyar dolara dahil mi değil mi? Hangi noktada işte e, yani bunu şeffaf bir şekilde takip etmek çok zor olduğu için. Aynı şekilde aslında katkı payları da var. E, Kendileri zorun... iki derece olmadığını söylüyorlar. Ama bunu takip edebilecek veya bir yaptırım uygulayacak bir sıfır, yöntem yok. Sıfır sorumluluk var. Hatta şeyin adını geçirdin. Bronson işte Virgin Airlines'ın büyük patronu. Ya tarihin en büyük anlaşması diye hop oturup hop kalkıyor. Ondan sonra da <gülüyor> kaç milyar yani milyar bile vereceği şüpheli. Ve son noktaya da geçiyorum bitiriyorum. Yani her beş yılda bir işte 2023'ten başlayarak Ali Otoman'ın da kulaklarını çınlatalım burada. Toplantıda 2023'ü de konuşun konuşun diyordu. 2023'ten başlayarak her beş yılda bir yeniden toplanacağız ülkeler ve e, rapor vereceğiz. işte Senin de dediğin gibi Özge Can e, kamuoyu önüne raporlar verecekler. Ne yapıyorlar? Planlarını filan. E, şeyde bu deniyor ama yok böyle bir şey aslında e, haberde ve Nihai olarak da son zaman yok. Aktivistler var sadece. Eylemler var ve yerel zaferlere bağlı diyorlar. Ben de tamamen aynı kanındayım. Yani Şeli nasıl Kuze Kuzey Kutup bölgesinden atmışlarsa Almanya'dan da bütün bu rüzgar ve güneş şeyleri ko kooperatifleri yoluyla yerel şeylerle yapıldıysa Bangladeş'te de çok ilginç örnekleri var. Film, This Changes Everything'de işte bu her şeyi değiştirir filminde çok başarılı örneklerini de görüyorduk. Çeşitli dünyanın beş kıtasında evet. aktristlerin, yerellerin yaptıkları. Mesela Portland şehrinde de Yerel zaferlerle yeni fosil yakıt altyapısına asla izin verilmemesi kararı çıkmış. Belediye, me yani şey, şehir meclisinden filan. İşte böyle yani e, iklimin durumu bu şekilde. Daha yeni işte Avustralya'da neler yapıldığını daha bu sabah konuştuk maalesef. Kömür limanı filan ama böyle. Aslında yine çalışma motivasyonu olarak bizlere belki de tekrar bir sene var önümüzde. 2018'de bir küresel değerlendirme yapılacak aslında ve de ilk defa IPCC'den bir buçuk dereceye göre bu karbon emisyonlarının ne olması gerektiğine dair bir rapor istendi 2018'de bu da ortaya çıkacak. Belki 2018'de. ...yapılacak olan zirvede bir şeyleri değiştirme fırsatımız olabilir. 2018 Ö mi? Daha üç sene var. Evet, yani hayır <gülüyor> evet, ama hemen başlayacağız. Ee, Mayıs ayında duyurmuştuk, toplantıda da söyleme fırsatımız oldu. Ee, 350 orgun e, bir fosil yakıtları yerin altına bırak. Aslında onların e, divestment yani bu yatırımını geri çek fosil yakıtlardan kampanyası... E, ...oldukça iyi ilerliyor duyduğumuz kadarıyla. Ve de en azından insanları fosil yakıt... yatırım yapmamaya daha fazla ee, ve onun kötü bir yatırım aracı olarak değerlendirmeyi yöneltiyor. Türkiye'de pek yatırım e, kampanyası değil ama e, heyecanlı biz de 350'ünü ne yapacağını takip edeceğiz. Çünkü e, biraz magazin kısmı aslında e, haberlerde e, Radikal'de Serkan Ocağan yaptı. Pardon Hürriyet'ten Serkan yaptı e, röportajda e, Türkiye. adına baş müzakereci olarak görev alan Profesör Doktor Mehmet Emin Birpınar gönül istiyor ki çevreci olalım demiş Türkiye'nin hazırlığından bahsediyor röportajdan gönül istiyor ki çevreci olalım ama olamayız Biz çünkü çok büyüyoruz çok enerji ihtiyacımız var ee, gibi bilindik lafları sıralamış ben görmedim onu gönül gönülsüz yani gönül bu diyorsunuz yani. gönül bu <gülüyor> Herkes çevreci olmak ister. Çünkü ağaçlar ve yeşiller, kutup ayıları falan ama... Ve bir de o kelebekler ve böceklerin uçuşu ne kadar güzeldir biliyor musun? Evet. Evet. Ee, yani bu, yani biz artık, hani ben gerçekten bazen şöyle düşünüyorum. Yani hani bu kadar dışarıdan görebildiğimiz bir şey, yani bir devrim oluyor. Öyle ya da böyle. İnsanlar artık kömürden, fosil yakıttan çıkıyorlar... Güneşe, rüzgara yöneliyorlar. Biz bir girsek bu işe çok büyümeci ve belki çok liberal olabilir söylediğim şeyler ama biz bunu alıp götürebiliriz ülkede. Ama kesinlikle bu yönde bir hala bir kömür daha ucuz. Tam işte 80 yani böyle yani eskiden kalma 80'lerden kalma aynı fikirlerle ondan sonra istemediniz mi? Yok siz taş devrinde yaşamak istiyorsunuz, elektrik istemiyorsunuz, enerji istemiyorsunuz gibi. Ama tabii hepimiz çevreci olmak isteriz. Evet, biz çevreciyiz. Evet. Ee, yani Türkiye için de hani kampanyaya devam etmemizin bir tane bir başka adımı da... E, ...biz bazen burada da bahsettik Türkiye'nin Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi yapmaya e, gönüllü olduğunu. E, bir süre sonra hani o kadar şey gibi geldi ki... Yani ...bunu dile getirmeleri, bu konunun üzerine konuşmaları şaka gibi geldi ama... Sonrasında yine baş müzakerecinin tweetlerinden pardon gördüğümüz kadarıyla tekrar bu sefer Antalya'da tekrar bir iklim zirvesi yapsak ne kadar güzel olur Antalya'da diye i̇şte, bir tweeti var. Sen söylediğin gönüllüymüş işte Türkiye zaten bütün mesele gönül meselesi çevreci gönüllle gönüllü olması Türkiye'nin de ha, belekte. Sıkı güvenlik tedbirleri altında bir çevre zirvesi yok halde olur. Hiç... Alıştık g 20 yaptık. Ha, evet. Böyle böyle ilerleyerek ev bir yapabiliriz. Halkı bir sürü toplantı Halkı sokmadan değil mi? Sonra da olimpiyatlar. Olmadı bir kere kaçırdık ama bundan sonra artık o da gelir. Ee, sanırım bugünlük bu kadar. Yarın da buradayız. Önümüzdeki hafta itibariyle de size biraz müzik dinletmeye karar verdik. Belki biraz da program sayılarında da e, azaltmaya gidebiliriz. E, önümüzdeki sene içerisinde. Ama biraz müzik dinleyeceğiz önümüzdeki hafta. E, o zaman yarın görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. İklim için. Paris zirvesine doğru iklim hareketleri ve politikaları güncesi. Hazırlayan ve sunanlar Özgecan Kara.